Boşanan eşlerin tekrar evlenmeleri diyecek mümkün müdür? Öncelikle evli olan eşlerin tabi evliliği üç bağla bağlı olduklarını ifade edelim. Hı hı. Eğer boşanan eşler bu bağlardan birini kopartarak veya iki, ikisini kopartarak boşandılarsa yani geriye daha hala bir bağları varsa bunlar ne olabilirler? Boşanmış olsalar bile yeniden kalan e, haklarını kullanmak üzere dönebilirler. Tekrar evlenebilirler. Yani şöyle düşünelim üç tarak hakkı var eee ayet-i e de ifade edildiği üzere Es-sadu bismillah talakum merraten diyor. Fe imsakun bi maruf ev tasrihun li ihsan. E, yani iki tane dönülebilen e, boşama hakkı vardır. E, ya tamamen boşanırsınız veya ne yaparsınız geri dönüş yapabilirsiniz. Bundan sonra devam eden ayette fe intallaka fe la tahillu lehu min ba'du hatta tankihu zawjan gayra diyor. Eee eğer üçüncüyle boşarsa Eşlerin artık bundan sonra bütün haklarını doldurmuşlardır. E, herkes kendi yolunadır diyor. Peki burada o zaman ilk defa boşanmış yani tek talak hakkını kullanmış veya ikincisini kullanmış olan eşler bununla birlikte ayrılık vuku bulmuşsa yani evlilikleri sona ermişse hı hı. tekrar e, kalan haklarını kullanmak üzere tekrar bir araya gelebilirler, evlenebilirler. Evet. Eğer bu boşanma rici talaksa nikahsız eğer bayinse, her ikisi de bayin olmuşsa o zaman yeniden nikah yaparak bir araya gelmeleri mümkündür. Evet.